Dîn emmâ ba'du fa'lemu eyyuhel ikhvan fe inne eftelel kitâbi kitâbullah ve eftelel hediye ve hedmü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umûri muhtesâtuha ve külle <gülüyor> muhtesin bid'a ve külle dalâletin ve külle bid'atin dalale ve külle dalâletin ve sahibahâ fil ve bis senedil muhtesil ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal ve uzu bi kelimatillahit tammeti ve esmaih, esmaih kulliha ameten min şerris, sammeti ve lahmeti ve min külle aynin lahmetin ve min hasidin izâ hased ve min şerr ebikutreti, kıtrete ve velede ve cae selasetun ve selasun minel meleketi fakulû abdikum ya biha Muhammedin men akhaza alayha safadan fala aflah an Rasulullah bi ma Devam edeceğiz. Bu hadislerin okunmasına ve izahına başlamadan önce evvela ve hasreten Peygamber Efendimizin ruhu paki için ve onun mübarek alinin, ashabının, cümle etbaının ruhları için ve sahir enbiya ve mürselin ve evliyaullah ve ricalu u gaybin ruhları için saadat ve meşahit-i cümlesinin Sahabe-i kiramdan Rıdvanullah Aleyhi Mecmai'nin zamanımıza kadar üstadlarımıza, şeyhlerimize kadar güzel an, eylemiş olan silsilemize mensup, cümle mensuplarının ve onların halifelerinin, müritlerinin, mühiklerinin ruhları için uzaktan yakından bu hadis-i şerifleri dinlemek üzere şu ilim meclisine cem olmuş olan siz kardeşlerimizin de ahirete göçmüş bütün sevdiklerinin yakınlarının ruhları için biz yaşayan Müslümanların Mevlamızın uzasına uygun ömür sürüp, huzuruna sevdiği, razı olduğu bir kul olarak varmamıza vesile olması için müellif rabilerin ruhları için, şu camiyi yaptıranların, emek sarf edenlerin, geçmişlerinin ruhları için, bu beldede methum bulunan Evliyaullah'ın, müminlerin, beldemizin medan-ı bayramın ruhu için, cümlesi için El-Fatiha. Dersin başında metnini okumuş olduğum hadis-i şerif, Peygamber Efendimiz'in bir duası ve bir de Medine-i Münevvere'nin toprağıyla ilgili ifadeleri. hadisin tamamını okudum. Ebru Ebu Ümame El-Bahili ravisi. Efendim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyurmuş ki duasında Eûzü bi kelimatillâhit tammeti ve esmaihi külliha âmmeten min şerri ve lâmmet Şunların şunların şunların şunların şunların şerrinden Allah'ın tam olan bütün kelimelerine tam olan kelimelerine ve isimlerinin hepsine ammeten, umumi olarak sığınırım. Şunların, şunların içerinden onlara sığınırım diyor. Şimdi, kelimeleri sığındığı şeyleri birer birer izah etmeye dilimizin döndüğünce okuyup açıklamaya çalışalım. Buyuruyor ki Pey Pey Peygamber Efendimiz, Euzu sığınırım. Bi kelimat illâhettahmeti Tam kelimeler, Allah'ın tam kelimeleri ile sığınırım. Yani onları okumak suretiyle kendimi korundururum. Nedir tam kelimeleri? Allahu Teala Hazretlerinin ezandır, kelime-i şehadettir, efendim, mübarek esma-i hüsnasıdır. Zaten esma-i diye ileride de gelecek. Bunlar da, efendim, bu mübarek kelimelerde her bakımdan kemal vardır. Onun için tammeh sıfatıyla tavsiye eylemiş. Allah'ın tam kelimeleri diye. Yani şirk vesaire gibi yanlış, batıl inanış gibi bir makisadan müberra tam kelimeleri tesiri kat'i olan ve mübarekliğinde hiç eksiklik, şüphe bulunmayan kelimelerine sığınırım allah Teala. Esmaihi külliha Cümle isimlerine sığınırım Ammeten Umumi olarak allah Teala Hazretlerinin Çünkü çok isimleri vardır Bir hadisi de Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Başka ravileri de var Peygamber Efendimiz buyurmuş ki Allahu Teala Hazretlerinde 99 tane ismi var ki Kim onları ihsa eylerse cennete girer. Tabi isimlerinin adedi 99'dur demek ki şu 99 ismi kim ihsa ederse cennete girer demek. Cenab-ı Mevla'nın binbir ismi var diye dilimizde geçmiştir. Binbir adının hürmetine diye geçer. Ulaman saymışlar, 4000'e kadar 4000'e kadar Allahu Teala Hazretlerinin esmasını adedi o, o kadar tespit etmişler. Peki, i̇simleri çok da önde gelenleri, hadis-i şerifte zikredilenlerin ayrıca bir ehemmiyeti olur tabii. O 99 isim, Esma-i Hüsna'sı, onlar sabahları evradımızda kaydedilmiştir. Arkadaşlarımız okurlar, evrada devam edenler okurlar. Ama orada sayılırsa 99dan fazla çıkar. O nedendir? Bir rivayette öyle gelmiş, bir rivayette böyle gelmiş. O rivayetlerin hepsini alıyorlar içine hangi rivayet daha sahihse bir eksiklik kalmasın diye. Allah-u Teala Hazretlerinin tam kelimelerine ve cümle isimlerine hepsine birden toplu olarak sığınırım diyor Allahu Teala Hazretlerinin isimlerine itica ettiğini ve o mübarek kelime-i şehadet, kelimeleri bu tesbihat tahmidat gibi kelimelere sığındığını ifade ediyor Peygamber Efendimiz. Nereden? Min şerri sammeti Yani zehirli olan şeylerin, varlıkların şerinden. İnsan bir yere oturur. Efendim, bir evde yatar. Bir çadırda kalır. Bir yolculuk yapar. Yolculuğu esnasında iner. Abdest alması gerekir. çalların arasında dolaşması gerekir. Yani, Allah'ın da çeşitli mahlukları vardır. Yılanın kuyruğuna basarsın, döndürür, başını ısırır insanı. Evet. Hacda arkadaşlarımızdan oldu, gördüğü, suyun başına varmış, efendim, akrep soktu Arafat'ta. Vurdu, devirdi yani aşağıya, o kadar kuvvetli de zehiri. İşte bütün Allah'ın tam kelimelerine ve isimlerine, topluca hepsine birden sığınırım. Zehirli hayvanların zehirinden, yani kötülenen ne varsa onların kötülüğünden sığınırım. Samme, zehirli hayvanlar ama arı gibi, zehiri öldürücü olmayan hayvanlar diye hüküntü diyetini şerhde kaydetmiş. İkincisi, ve lameti. Lamenin şerrinden de söylerim. Lâmme ne demek? Lamme musibet demek yani. Musibetlerin şerrinden de Allah'ı sığırlarım. Bir başka rivayette de, cin demesi demek. Şeytan çarpması deniliyor ya, cin çarpması deniliyor. nazar manasına da geliyor ama ayrıca ondan sonra nazarı ayrıca zikredeceğin için burada o mana olmadığı anlaşılıyor. Demek ki cin çarpmasından, zehirli hayvanlardan söylüyorum. Başka? Ve mümkünle külle aynin metin. Her, efendim, kötü gözler, nazarı değen her gözlerde Allah sığınırım. Nazar, haktır. İslam'da hadis-i şeriflerde zikri geçiyor nazar. Sağlam öküzü baktığı zaman kıskanan, nazarı değen bir insan sırtından çatlatır derler. Yani nazar değer. Ondan da sığınıyor Peygamber Efendimiz. Burada nazar değmesinin hak olduğunun işareti var. O hak olmasa böyle bir sığınmaya lüzum görmezdi Efendimiz. Evet. Ve min şerr haset, haset eden kimse o kıskandığı zaman çok, çok kötü olur. Ne yapacağını bilemez, ne yapacağını şaşırır. Hasetcinin haset ettiği zamanki şerrinden yine sığınırım. Ve min Ebi Kıtre Ebi Kıtre diye lakaplanmış olan şeytanın şerrinden sığınırım. Ebi Kıtre şeytanın lakabıdır diyor şerhte. Bir de habis, kötü bir yılan da diyor. Yani o oralarda bulunan kötü bir yılan cinsi de deniliyor. Onun da şerrinden sığınırım. Ve mavele de şeytandan ve şeytanın evlatlarından, cürriyetinden de sığınırım. Malum Allah Allah Teala Hazretleri hikmetinden sual olmaz. Şeytanı imkan vermiş. O da kıyamete kadar insanları azdırmak için gayret ediyor. Kendisi, çoluk çocuğu avanesiyle beraber akşama kadar, sabahtan akşama sabahleyin toplarmış, her birini bir tarafa salarmış. Sen plan yere, sen plan yere git. Akşamleyin de her birinden tekmil alırmış. Sen ne yaptın? Ben iki kardeşi birbiriyle dövüştürdüm. Ben filanca insana günah iş ettim. Ben şunu yaptırdım, ben bunu yaptırdım. Karı kocanın arasına açtırana hilat giydirip, taş giydirilmiş başına ente ente denmiş, müşafatı alacak olan sensin, tamam onun sırtına elbise giydirilmiş, başına da taş giydirilmiş ki en büyük şeytanlığı sen yaptın diye. Karı hocanın arasını bozanak yuva yıkılıyor. Ortada bir şey yok. Şeytanın avanesi de var yani, cürriyeti de var. Ondan ve kendisinden ve cürriyetinden de sığınırım diye Peygamber Efendimiz böyle dua eylemiş. Kim böyle dua ederse o sayılan şeylerin şerrinden Allah Teala Hazretleri korur. Kul evzu bir falak, kul evzu bir nas. Bunlar herkesin bildiği sığınma sureleridir. İkisine birden muavvizeteyn denilir. İnsanların yani korunmasına vesile olan mübarek surelerdir. Kulhu huallahu ahad de onlara dahildir. Üçüne birden muavvizat denilir. Yani onları okuyarak, üfleyerek ayet etkiyosuyu okuyarak, üfleyerek de korunur insan şerlete. Şimdi kimlerin şerline sığınmış? Bir daha bakalım. Allah'ın tam kelimelerine ve bütün isimlerinin hepsine umumi olarak sığınırım. Zehirli haşeratın şerrinden, efendim cin değmesinden, cin çarpmasından, efendim nazar değen kötü gözden, kötü bakıştan, Haset ettiği zaman hasetçinin şerinden ve Ebu Kıtre diye anılan şeytanın ve onun zürriyetinin şerinden Allah'a sığdırım diye Peygamber Efendimiz bildirmiş. Bu birinci bölümü hadis-i şerifin. Sonra buyuruyor ki, Cae selâset tün ve telâsûne minel melaiketi fekâlu, 33 tane melek geldi de dediler ki, Kuzu türbete artıküm. Şu toprağını, şu arazinizin toprağından alınız. 33 tane melek geldi ve dedi ki: Şu arazinizin toprağından alınız. Fethu bıha, onunla meshediniz. olunuz, mesehiniz. Rukyete Muhammed'in bu. Hz. Muhammed'e mahsus bir tedavi çaresidir, Korunma çaresidir. Yani hangi arazi medineyi mine veren arazisidir? Medineyi mine verenin arazisinden alınız ve onun ona meshediniz. Bu Hz. Muhammed'in kendisine mahsus bir tedavi şeklidir. مَنْ اَخَزَ عَلَيْهَا سَفَدَنْ فَلَا Ama kim bu yolda tedavi ediyor diye bir para karşılık alırsa iflah olmasın. Onun için hani bazı kimseler vardır, ocaktan derler, okur, iyi gelir, yılan çarpmasa vesaire, para plan almazlar. Neden? Bak Peygamber Efendimiz de buyurmuş ki, safet bağ demek bağ demek ama gümrük vergisine ve vergilere de denir. Kim bunun üzerine bu tedavi şekli geçti diye üzerine bir şey alırsa karşılığına iflah olmasın. Yani maddi geçim vasıtası yaparsa iflah olmasın buyurmuş peygamber Efendimiz. Tenfaa bi iznillah bu toprak bu Medine'nin toprağı neye fayda sağlar? Tenfaa menfaat sağlar bi iznillah Allah'ın izniyle. Allah ona o mübarekliği veren, ona o şifa hastasını veren Allahu Teala Minel Minelcünün deliliğe fayda sağlar, deliliği giderir, cinneti, cününu giderir. Ve cüzam, amansız bir hastalık olan cüzamı iyi eder. Ve baras alaca hastalığı denilen bir çeşit deri kanseri gibi bir şey galiba. Böyle derisi parça parça alaca alaca oluyor, sonra ilerliyor, yaraya dönüşüyor. Paras derler, abras derler öyle insana da. O hastalığa da iyi ve Vel hummete, humme, humma manasına gelir. Yani ateşli hastalık manasına gelir. ölüm manasına gelir, şiddet manasına gelir. Efendim, akrep ve zehirli diğer haşerat manasına da gelir. Onlara da fayda eder bu Medine'nin toprağı vel nefesi vel aynı okuyup da nefes edenlerin kötü nefes edenlerin o okumalarına karşı da tesir eder. Vel ayn göz değmesine, nazara da tesir eder. Yani o Medine'nin toprağı öyle bir mübarek topraktır ki Allah'ın izniyle günuna yani gelidiye, cüzan hastalığına baras hastalığına, humma hastalığına veyahut akrep ve emsali haşeratın zararına nefes edip düğümleri hani okuyup şey yapıp da efendim büyüler yapanların nefeslerine ve göz değmesine iyi gelir. Öyle mübarek bir topraktır. Allahu Teala Hazretleri öyle hasse vermiş. Diğer hadis-i şerif cuma ile ilgili. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki اِنْ تَسِّلُوا يَوْمَ الْجُمْعَاتِ yani teser eğer cuma ate. Felehu ma beyne'l cumaati ile cumaati ve ziyadatu salasi ne Peygamber Efendimiz yine Ebu Humam radıyallahu ahsen rivayet edildiğine göre cuma günü yıkanmayı emrediyor. Buyuruyor ki İftesilu yemmec cumati. Cuma günü zik vücudunuzu bu ile yıkayınız. Gusle değiniz yıkayınız cuma günü. Fe in nahum men ihtasara Çünkü kim cuma günü yıkanırsa telefu kefaret mabeyne cumati ile cuma. Evvelki cuma ile o cumaya kadar olan aradaki günahlara kefarettir böyle yıkanmak. Ve tüm selaseti ayyan. Üç günlük Ziyadesiyle yani bir hafta oluyor Cuma'dan Cuma'ya 7-8 güne diyor. 3 gün daha ziyadesiyle yani 10 günlük günah hakkı Cuma günü yıkanlar. Onun için Müslümanlar Cuma günü yıkanmaya çok dikkat edecekler. Tertemiz erenliği yıkanıp kusul adreste alır, güzel kokular sürülüp misvaklanıp camiye temiz elbiseleri, bayramlık elbiselerini giyip temiz çoraplarını giyip böyle gelecek. Cuma Müslüman'ın bayramıdır. Çok mübarek bir gündür. Ona olanca gücüyle hazırlanarak öyle gelecek. Yani su kıt olsa, bir altına, bir maşrafa, bir yıkanacak kadar su şey yapsa bile ben bunu terk etmem diyenler var. Onun için e, terk edilmesin diyenler var. Onun için Cuma günü böyle yıkanmak hatırımız olsun. Gusül abdesti almak. Allahu Teala Hazretleri günahları affediyor o vesileyle. Cuma günü Keh Suresi'ni okumak da aynı şekilde bir haftalık günahı 300 gün ziyadesiyle affettirici bir sebeptir. Keh Suresi'ni unutmayın. 15. cüz'ün sonu 16. cüz'ün başına kadar 10-11 sayfa, yarım cüz'den az yani o Keh Suresi'ni de okumayı hatırınızdan çıkartmayın. Sonra Cuma günü çok salatu selam etmeyi Peygamber Efendimiz hadis içerisinde şerifinde emretmiştir. Cuma günü oldu mu? Perşembe gecesinden itibaren her zaman yaptığınız salatü selamı daha da arttırarak daha fazla miktarda salavat-ı şerife getirirsiniz. Diğer hadis-i şerif çok herkesin duymuş olduğunu sandığım bir hadis-i şeriftir, bilinen bir hadis-i şerif. İğitenim hamsen kavle hamsin. Hayateke, kable Mevtike ve Sıhhatike kable Sefamike, Feraz ve veke kable Şulike ve Şebabeke kable Heramite ve Günanke kable Patrik. Hz. Abbas radıyallahu anh'tan ve Amr bin Meymun radıyallahu anh'tan rivayet edilmiş. Buyurmuş ki peygamber efendimiz beş şeyden önce beş şeyi kendine ganimet bil. Beş şeyden evvel, beş şey gelmeden evvel başına elindeki beş şeyin kadimini kıymetli bil, onu ganimet bil kendine, ondan istifade etmeye bak. Nedir? Hayatı ke kable ölmen Ölümünden evvel hayatından hayatını ganimet bil. Hayat çok kıymetli bir fırsattır. Yaşamak yani. Yaşadığı müddetçe insan tevbe eder, hayır işler, cihad eder, çok çeşitli sevaplar kazanır. Öldü amel ameliyatları kapanır, biter bir şey. Müstesnavlar var tabi. Umumiyetle ölümler bitiyor. Onun için hayatımızın kıymetini bileceğiz. Bir zamanın, bir dakikasını, bir saniyesini dünyanın cümle güçlerini, kuvvetlerini, teknolojisini seferber etseniz geri getirmek mümkün değil. Onun için zamanı çok iyi değerlendireceğiz. Boşa harcamayacağız. Malayaniyle geçirmeyeceğiz. Günahlara sarf etmeyeceğiz. Hayatımızın kadrini, kıymetini bileceğiz. Bu hadisi şeridi herkes yazıp buna göre şey yapmalı. Tanzim etmeli kendi hareketlerini. Ve sıhhat eke kavde Hastalığından evvel sıhhatinin sıhhatini ganimet bildiriyor. Çünkü insan sıhhatliyken bak koşturur, oturur, oruç tutar, namaz kılar, hacca gider. Her türlü iş sıhhatle oluyor. Hastalandı mı takatı kesilir bir kenara yatar. Nerede kaldı o namazlar? Nerede kaldı tesbihler? Bin bir türlü ızdırap, ki içinde aklını başına devişiremez, ibadetini tam yapamaz, sıkıntılar çeker. O bakımdan bu hastalık hali gelmeden bu şu sıhhatli halimizi ganim bileceğiz. Bu böyle ebedi durmaz, değişi verir ama şu sıhhatliyken iyi çalışayım diye gayret edeceğiz. وَفَرَغَكَ كَبْلَ شُورِكَ Meşguliyet gelmezden önce boş zamanının, serbestliğinin kıymetini bileceğiz. Bileceksin, bileceğiz yani. Bil diyor Peygamber Efendimiz Tabii bu meşguliyet çok çeşitli şekillerde anlaşılabilir. İnsanın başına öyle işler geliyor ki namazını kılamıyor. Ta son vaktine kadar geciktiriyor. Veyahut efendim öyle deftere uğruyor ki vakitleri geçiriyor, bir şey yapıyor. Onun için bu meşguliyetler insanın üstüne hücum etmeden... Efendim, ölümün tehlikeleri, kıyametin sıkıntıları da düşünülebilir. Bu boş zamanın, geniş zamanın, serbestliğin kıymetini bilecek. Talebe! Umumiyette çalışmaz dersine. Ya mübarek, sen şimdi yarın öbür gün mezun olacaksın, çoluk çocuğa kavuşacaksın. Ailen olacak, onun geçim dertleri şey yapacak. Bir daha nerede bulursun bu geniş zamanı? Ele geçer mi? Şimdi çocuk gözlük yok, geçim derdi yok, bursu alıyorsun, evde oturuyorsun, çalış, Kur'an'ı ezberle, hadisleri ezberle, fukuk ilminde ilerle. Ne yapacaksan, fırsat bu fırsattır, altın çağı hayatın. Ondan sonra öyle meşguliyetler gelir ki fırsat bulamaz. Sabahleyin çıkıyor adam kız, akşama gelecek de, ne zaman iyiydim öğrendim. Hz. Ömer Allah, ah, öyle demiş. İlmi evlenmezden önce öğrendim. Evlendikten sonra ooo, o meşguliyetler, dünyanın meşguliyeti mümkün olmaz. Aklı dağılır. Çocukların birisi ateşli hastalığa tutulur. Hadi hastaneye. Ötekisi bilmem kayıt olacak, bilmem ne yapacak. Bir ikisi şöyle olur, bir ikisi böyle olur. İşte te, sıkıntılar olur. Onun için boş zamanın serbestliğin kadir kıymetini bilecek herkes. Ve şebâbeke kâble heremike. ihtiyarlık gelmezden önce gençliği ganimet bilecek insan. Neden? Çünkü gençlikte güçlü kuvvetlidir. Her türlü hayırı yapabilir. İhtiyarlıkta o serbestlik olmaz. Yapamaz. Bir. İkincisi gençlikte yapılan ibadetin sevabı çoktur. allah Teala Hazretleri gençlikte insanın nefsi kuvvetliyken ağzıları damarlarında böyle çağıl çağıl çağlayıp dururken onlara hakim olup da Allah yolunda giden gençlere çok sevap veriyor. Yani çok kıymetli bir devredir. O devrede yapılan ibadet de çok kıymetlidir. İhtiyarlık nasıl olsa dönüp dolaşıp gelecek Cenab-ı Hakk'ın yoluna. Nice insanlar görüyoruz ki gençliğinde neler neler yapmış, yapmış, yapmış, ihtiyarlayınca sakal bırakmış, camiden dışarı çıkmıyor. Nasıl olsa yani dönüp dolaşıp geleceği eğer burası. Başka çaresi yok. Mühim olan gençlikte günahlara dalmamak. Gençliğin verdiği şeyle, havailikle ateşlilikle günah işlememeye çalışmak. Onun için bu gençliğin kıymetini bilip çalışmak lazım. Leytes şebabu yaubi yevmen dememek lazım. Keşke gençlik ah bir geri gelse. Gelmez. Gitti mi bir daha geri gelmez. Onun için ey gençler gençliğinizin kıymetini bilin. Biraz şu ihtiyar amcalarınızla konuşun. Biraz şu ihtiyar amcalarınızla anket yapın. Elinize defteri alın, kalemi alın. Amca genç olsaydın ne yapar? Bir sor bakalım, bir yaz bakalım. Genç olsaydın, şimdi benim yaşında olsaydın, 18 yaşında, 16 yaşında, 14 yaşında olsaydın, ömrünü nasıl geçirirdin, ne yapardın? Bak sana ne kıymetli şeyler söyleyeceğim. Ve buna ke kabile fakirlik fakirliğinden önce <struggling> zenginliğinin kıymetini bil. Paran var, zenginsin, durumu müsait. Eh, hadi bakalım hayırlara koş. Hacı yapacaksan haccını yap, sadakanı vereceksen sadakanı ver, yardım edeceksen yardım et efendim, zekatın vesaire, onları yap. Fakir düşü verirsin, evvelce yapmadığının borcu da omuzunda kalır. Onun için zenginken hemen hayırını insanın yapması lazım. Zenginin yapacağı hayırı tehir etmesi bile zulümdür diyor Peygamber. E. Yapacak, yapacak, dur bakalım, yapacak. Olmaz. Hayırı hemen yapmalı. Hayırın teyhir-i diyebdahi zulümdür. Matlulu ganini Hadis-i şerifte geçmiş. Onun için zenginliğin kıymetini de bilmeyi zikrediyor. Beş şeyi, beş şeyden önce kendine ganimet bil. Ölümünden evvel hayatını, hastalığından evvel sıhhatini, meşguliyetinden evvel serbestliğini, boşverdini, gençliğinden İhtiyarlından evvel, dermansızlığından evvel gençliğini ve fakirliğinden evvel zenginliğinin kıymetini bil, beş şeyin kıymetini bil. Diğer hadisi şerife geçiyoruz. İhtenimut du'a indir rıkkatı ve inna ha rahmetül. radıyallahu anhten rivayet etmiş değil Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Erteni biraz ön tarafa gelirse arkadaşlarımız kapıda kaldılar serbest yerlere şöyle geri gelip önümüzdeki sağımızdaki arkada yer kalmadı doldu maşallah Allah tümünüzden razı olsun Allah ecrinize kat kat ihsan eylesin Peygamber Efendimizin sünnetini ihya eden bir zümre olalım inşallah yani ümmetin fesada uğradığı zamanda peygamber efendimizin sünnetini ifya edenlere şehit sevapları verecek Allah. Allah bizi o eylesin. Peygamber efendimiz bir hadis içerisinde buyurmuş ki, Müslümanlık garip olarak başladı, garip hale dönecek. Yani diğer gurbetteymiş gibi kimsesiz boynu müküp kalacak. Tuba fetuba bil guraba, gariplere müjdeler olsun buyurmuş. Diyorlar ki, bu garipler kimlerdir Ya Resulallah? Diyor ki, اَلَّذ۪ينَ يَصْرُحُونَ inde فَسَادِ İnsanlar doğru yoldan çıkıp bozulduğu zaman onlar doğru yolda kalmış, iyi insanlar olarak, salih insanlar olarak yaşıyorlar. İşte onlar. Etrafta hiç onların geldiğini anlayan, ona uyan kimse yok. Kendi vatanında boyunu bükük, insan diğer gurbette gibi kalıveriyor. Çünkü herkes zevkinde, keyfinde, sefasında. Benim yolumu anlayan yok. Yenicilik diyor. Efendim, aptallık diyor. İnsan dünyaya bir defa gelir diyor. Ya vur patlasın, çal oynasın, eğlen diyor. Ben yaşayayım da başkasının hoşu olsun diyor. Haram, helal, helal tanımıyor. Biz garip gibiyiz yani. Diğer yani gurbette gibiyiz. Hiç etrafımızda sanki eş ahbap ah, ah, ah, dost yok da başka asırlar gelmişiz sanki. Melih'ten gelmiş gibiyiz. Adam Müslüman oluyor. Çocuk Müslüman oluyor. Anası, babası kızıyorlar. Ne diye Müslüman oluyorsun diyor. Kız başını örtüyor. Anası, babası kızıyor. Ne diye başını örtüyorsun diyor. yani onun duası kabul olacağı için onu kaçırmamaya çalışmak lazım. Böyle etrafınıza bakarsınız. Dertli boyunu bükük kim varsa hemen yardımına koşarsınız. Hasta kardeşinizi ziyaret edersiniz. Siz ona dua edersiniz. Allah şifa versin diye bir de ondan dua isteyin. Müptelaya bana dua et kardeşim diye. Çünkü hastanın duası makhuldür. Başka hadis-i şeritlerde Peygamber Efendimiz buyuruyor ki hastanın uykusu bile ibadettir. Yatıp uyuyor, uykusu ibadettir. İniltisi tesbittir. Feryadı figanı tehlildir. Efendim. Duası da müstecaptır. Onun için hasta kardeşlerimizi ziyaret edelim. İnşallah ben de fırsat bulursam bir kardeşim vardı. Onu hemen buradan çıktıktan sonra onu ziyarete gideyim. İnşallah fırsat olursa. Demek ki Kalbin inceldiği zaman da duayı ganimet bileceğiz, onu hatırınızdan çıkartmayın, ayrı bir hadis. Burada bu ikinci hadis, müptela müminin duasını ganimet bilin. Arayın, tarayın etrafınıza, filanca adam, ha çok dertli, yardımına koş duasına. Şöyle, nasıl canlar şey yapar? Hacı da şimdi bakıyorsun, Dudakların kurmuş, basıla yolda, başka bir yer yok, etrafta bir tane yok, bir şey yok. Bir tanesi geliyor, hocam bu yapıyor, bir bardak su. geçti. Hay Allah senden razı olsun. O sıcaktan içiyorsun mesela. Veya tam böyle sıkılmışsın. Yükler elinde bilmem ne filan birisi geliyor. şey i̇şte bir yardım ediyor. Hay Allah razı olsun. Seni Allah gönderdi filan. Seviniyor insan yani böyle sıkıştığı zaman. Daraldığı zaman. Öyle müktela, daralmış, dertli kimselerin yardımına koşun. Ondan yaptığı dualar ganimettir yani. Fırsattan istifade etmek lazım. Geldik öbün güzel hadisi şerife ki hiç unutmayın buradan size de pay çıkıyor, bize de pay çıkıyor, başkalarına da söyleyin. Peygamber Efendimiz Ebu Bekir'e radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre buyurmuş ki ıhdu alimen, ev müteallimen, ev müstemian, ev mühibben, ve la tekün hamisen ve la tekünil hamise fetehlek Peygamber Efendimiz buyurmuştur, umudu alime. Alim ol. <gülüyor> yani gada, gudüven aslında sabah vaktinde, gudüven vaktinde gitmek demek. Alim olarak çık yani yolunu tutturmuş insan hayatta gidiyor ya alim ol, alim olarak yürü alim olmağa bak, alim olmaya teveccüh et manasına geliyor ya alim ol yani meseleleri bilip dinimizin emirlerini, yasaklarını Kur'an'ın ayetlerini, hadisleri fukkın ahkamını bilip itikadın meselelerini bilip öğrenmiş kimse el müteallimen ya bilmiyorsan öğrenen kimse ol öğrenmeye çalış Dün çocuğun birisi geldi. Hocam dedi, baba beni 20 yaşına kadar okutmadı. Ben okumak istiyordum. Çırpınıyor. Bilmem memleketinden çıkmış. Kaçtım diyor babamdan diyor. Tuh, var vesaire, mecburiyetim var filan diyorsun, tamam, o da iyi. Ya alim olacak, ya müteallim olacak veyahut dinleyici olacak veyahut seven olacak bunların. Vela tekün hamise, velâ tekünil Sakın beşincisi olma bunların. Bunlar dört tane ya? Alim, müteallim, müstemi, mühim. Bilen, öğrenen, dinleyen, seven. Bu dördüncü beşinci olma. Bunların dışında yani alim değil, öğrenme yolunda da değil, ilim meclislerine gelip de dinlemiyor, sevgi de yok ilme alime efendim ilim meclisine bir muhabbeti ediyor. E, Bu sakın bunların dışında bir beşinci grup olma tehdit, helak olur. Helak olursun. En nazu helka o İnsanların hepsi helak olacak bilenler müstesna. Hepsi heraj olacak. Cahili iki kat Allah azaplandıracak, iki kat. Birisi cahilliğinden dolayı ne halklar karıştırdıysa ondan, bir de niye öğrenmedin diye. Onun için mutlaka Müslüman öğrenici olacak. Mutlaka ilim yolunda olacak. Mutlaka ilmi destekleyici olacak, seven olacak, taraftar olacak. Hepimiz böyle olsak, harun harun çalışsak, ömrümüz geçti 40 sene, 50 sene, 60 sene, 70 sene. Daha Allah'ın kitabını baştan sona okumadık. Ya bilmiyorum Kur'an-ı Kerim'e ne geçecek. Çok <gülüyor> ayıp. Yani yakışır mı Müslüman sen? Müslüman'sın daha Allah'ın kitabını şöyle bir manasına okumak. Hatim, hatim indirmek başka. Hatim indirmek de Arap için olan Kullandı, kullandı, eskitti, ondan sonra tamam işte bu ganimet malıydı, bu da taksime girsin. Olmaz. Bir cariyeyi aldı, istifade etti, ondan sonra teslim etti. Olmaz. Gulul derler. Ganimet malında böyle taksimden evvel almak bir çeşit hırsızlıktır ki, insan cehennemden bir şey, ateşten bir şey almış demektir eline. Alamaz. Taksim edildiği zaman alır. Taksimden önce alamaz. Böyle yapmayın diyor Peygamber Efendimiz veda takdiru zakretmemiz hürmetmeyimiz cihat yapıyorsun tabii Allah emretmiş diye mecbursun düşmanla çarpışacaksın ama dadir yok sonra <gülüyor> vela tümesiru Yakaladığınızı düşman şu hınçla burnunu kesin, kulağını kesin, dilini kesin yok buna e, Müsle derler yani yapmış eski kavimlerden yapanlar olmuş yakalıyor esiri işkence ediyor, burnunu kesiyor, kulağını kesiyor, Efendim, aleti telassülünü kesiyor vesaireyi kesiyor, müsle yani böyle şey yok, hayvana da yok, mesela hayvanın yok kuyruğunu kesiyor, kulağını kesiyor bilmem burnunu kesiyor olmaz, farklı da öyle işkence yok. Çarkırsın, öldürürsen öldürürsen, esir alırsan esir alırsın, öyle müsteh yok. Öyle yapmayınız, gazir etmeyiniz, hırsızlık etmeyiniz, azalarını kesmeyiniz, velâ takdûl-u velîden, çocuğu öldürmeyiniz, daha masum, daha bülü uçağına gelmemiş, mükellef değil, öldürmez. E o kafirler şöyle yapmış, böyle yapmış, onlar kafir. Biz cihadı da Allah rızası için yapıyoruz. Şimdi her şeyimiz Allah rızası için. Allah Teala Hazretleri, Allah Teala Hazretleri emretti diye yapıyoruz. Her işimiz ondan. Onun için hepsi uçumla uygun. Bizim her işimiz ibadettir. Biz Allah yolunda cihad ederiz, adam öldürürüz, ecir kazanırız. Allah yolunda yaptık, Allah rızası için yaptık. İyi niyetlerle yaptık. Yeryüzünde fitne fesat olmasın diye mecbur kalıyor insan savaş etmez. Oluyor yani hiçbir akıl sahibini inkar edemez. Ama İslam asildir. Kafirler gelmişler, Efendim şehri yapmışlar, yıkmışlar, kadınları kesmişler, çocukları kesmişler, şöyle yapmışlar. Biz öyle yapmayız. Bizim cihadımız da güzeldir, barışımız da güzeldir, her şeyimiz, dostluğumuz da güzeldir, düşmanlığımız da asildir bizim. Tarih boyunca öyle olur. Benim biz selam, şüphesim müsafir Arapçada bizdeki mağaraya değildir. Yolcu demek. <gülüyor> seferde olan kimse demek. Bizde müsafir deyince eve gelen kimseyi yani kapı komşumuzda olsa müsafir diyoruz. Öyle değil. Arapçada müsafir sefer mesafesine gitmiş kimse demek. Yani namazı ilk enesek kılma durumu doğuyor ya o kadar. Üç günlük mesafe. Müsafirin üç gün ayağındaki mesaj çıkarmayıp üzerine mesh etme hakkı vardır. Üç günlük seferde ayaklara giyilen meslerin hufbeynin üzerinde meshin ne kadardır Üç gün. Üç gün, üç gece ayağını yıkamasına yüzük kalmadan, meshini çıkarmasına yüzük kalmadan, üç güne mesh eder. Mukim velim mukim أخيرتك <تصفيق> كفولة Keserim özellikle inra Eğer ilgiyat görüyorsanız daha fazla da ekleyebilirsiniz. Çıkmadı. Kilit desteği şeyi çıkmadı. geliyor bir iki onda. Ondan sonra o sarı tabaka kahverengi oluyor, yerleşiyor, yapışıyor, ağza çirkin çekin. Zeynep evet. suyun üstünde şöyle saçlarını düzeltmiş. Yani ayna yerine kullanıyor. Suyun, yüzünü. Sen de mi ya Rasulallah? Valideyle bizden Hazreti Ayşe vardı. E, tabi Peygamber Efendimiz misvaksız gezmezdi, taraksız gezmezdi. Her şeyi zaman Her şeyine bakan hayran kalırdı. Biz de öyle olacağız olduk. Temir olduk. Yamalı olabilir. Girersin içeriye, yani ille zili çalacaksın, kapıda bekleyeceksin diye bir şey yok.